Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Allatihedana alihada Wa ma kunna alihada Leulani hedana Allahumma tevfiqi Wa atislami illa Bilal Qadja'et Ruslu Rabbina bilhaq Sallu ala Rasulina Muhammed Allahum Sallu ala Seyyidina Muhammed Sallu ala Tabi Qudubna Muhammed Allahum Sallu ala sultana. Sallu ala Shafi'i Thunubna Muhammed Allah mucle ala Seyyidna Muhammed ala ala ve alayhu salam yftul salawatı gaddetim alimati. V bariq meselim teslimen kedahe. Aüdül Allah semiyu alimimın şeytani rojim. -ra ve aüdül rabbim yapturun. Bismillahi rrahmani rrahim. Belkâzmin elgiz ve elâfi nâni nasi. Allah Sadakallahul azim Allah memfaena bil Kur'an azim barik lana fihi al hamdulillah rabbil alamin ve estağfirullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut abada illa billahi azim C resmi bu mu C Ahmet hoca. Ahmet hoca C alt Ahmet hoca bu twitter hesabına bu işte Allah için hizmet edecek böyle bir birlikte olalım. Hizmet için tebliğ yani yayalım. <gülüyor> ne diyeyim sana? Baskın olalım, galip olalım şeyde. Çünkü kader inkar edene karşı işte efendim ne bileyim Şia ve Habibi akımlarına karşı, batıllara karşı çoğal, yani fazla insana ulaştırmak mesele. Bir sohbetle adam hidayet buluyor. Namaza başlıyor, zinaayı bırakıyor, el-hüsnete dönüyor. Çokları böyle döndü. Çok büyük kitleler var. Biz bazen tanımıyoruz çoğu. Onun için Allah için ''Men ile Allah'' ''Allah'ın dinine davete çıktım.'' ''Bana kim yardım edecek?'' dedi İsa aleyhisselam. Havariler dediler ''Nehânü ansârullah'' ''Biz Allah'ın yardımcılarıyız.'' E Allah'a yardım olur mu? Allah'ın dinine yardım olur. Ehl-i sünnet İslam eşittir. Allah'ın dini budur. Bu hadislere iman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 Hatlat varsa parası benden Herkes ihya yazsın dedi Ondan sonra Hayatı boyunca i̇hya Ümittin'i Yanından ayırmadı Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada bir dakika bakalım e Ne oluyor 77. sayfada bu kitapta Uzunca bir kıssası var Aklınızda kalmazsa alimler, veliler isimlerini. Burada bakarsınız Yani Ebul Hasan Ali Harazim Bu zat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 Çok ağır bir terbiyesizliktir i̇mam Gazali'ye karşı. O beni tevbeye davet ediyor. Ben de onu tevbeye davet ediyorum. Tevbeye davet ediyorum. Allah hepimizi hidayet eylesin. Amin. Hepimizi irşad eylesin, Amin. hepimizi doğru yola getirsin. Amin. Batılda bırakmasın allah Teala. Amin. Biz duacıyız, duacı değiliz. Şimdi geldik, eyyüel veletten dersimizi biraz yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَمَّ الْوَاحِدُ الَّذ۪ي Hani bir kişi var ki, dört kişi dedik, Üçü ilaç, kabul etmez dedik. Bir tane var ki yakvelu kabul eder, el ilacı ilacı, fevve o kimse kimdir, en yekûne olandır, müsterşiden, rüşt arıyor. Rüşt ne demek? Yani doğruyu arıyor. Rüşt de ruştüne erdi. Ruşt erdi, olgunlaştı, kemale erdi, doğruyu buldu, Rüşt o demek. Ergenlik şeyine bile deniyor yani, aklı başına gelmek de ruşttür.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 Profesörden aşağı yok. Hepsi akıllı fikirli geçinen her yerde en yüksek seviyede, değil mi? Akıl var mı? Yok. Muhmafi. Muhmafi muh. Çünkü neden Hakkı ile batılı ayırabildiler mi? Abi. Bu adamın ne mal olduğunu anlayabildiler mi? Abi. E 40 sene bir adam yanında durup da hala adamın el-üsnetten çıktığını, batıla hizmet ettiğini, e, Siyahi Mossad ajanlarından olduğunu şimdi de TCGT haberde gördüm.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 onun için, e, kişi akıllıysa, Fehimen, efendim, çok anlayışlıysa, şimdi bu da bir bir şey, anlayışlıysa, fatanet deniyor buna, tatınse. Çünkü yani akıllıyla anlayışlı tam da eşit değil ha. Bazı akıllı oluyor, anlayışlı olmuyor. Anladın mı? Yani ikisi falan birleşti mükemmel olur tabii mükemmel. Yani anlatıyorsun anlatıyorsun uzun anlatmak icap ediyor. İşi dolandırıyor dolaştırıyor. Değil mi? Sürati intikal. Çok mühim bir meseledir. Yani hızlı anlama. Sürati fehem. Sürati fehem ne demek? Lap demeden leblebi meselesi. Efendimiz ne derdi? Kaz demezden göle bakmak lazım. Yani bu anlayışlı olan insanlara bayılıyorum yani.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 Aa, aaa, niye bozuyor ya? Sinirlenince insan ne olur? Elfazı, küfür konuşur. Şimdi onun için insanları gavur etmemek için ne yapmamak lazım? Sinirlendirmemek lazım. Şimdi sen hanımına dersen ki aşörenin altı tutmuş, pilavın üstü tutmuş, şunu yapamamışsın, bunu yapamamışsın, bilmem ne, yani ben bir karı daha alacağım. <gülüyor> karı da der ki sana,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 Şam'a onu ziyarete gitti. Kabrini yani. Ha, yaşamıyor şimdi. Siz de zannettiniz biz de gidelim. Şam'a gitmek zor biraz şu anda da neyse. Sıkar ama yani Allah dostlar ziyaretinde de değer ayrı dava da. İbn Asakir Hazretleri yolun ortasında yatar Şam Şerif'te. Onun tarihi var 80 cilt. Bu fakirde de var. O 80 cilt eee tarihinin 23. cildinin efendim 80. sayfasında bu adı şerif geçer.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 Adam İstanbul tarihi yazıyor. Ne kadar gavur gelmişse onları yazıyor. Bir tane evliya adam bahsettiyor İstanbul'da. Ben ne yapayım öyle tarihi yani? Değil mi şimdi? İbn Asakir'in tarihi, Medine medineti Dimeşk. Dimeşk Şam demek. Şam şehrinin tarihi. Burada da Hadis-i Şerif tabii ravileriyle o haddese alı? Anladın? Mı? Benim gibi uydurmuyor yani. Ha ne estağfurullah. Estağfurullah gidin deyin şey marifetçilere deyin estağfurullah. Evet. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men kezzama gaydın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 Bağırırım, çağırırım. Şimdi bunu ağlatırım burada. Ama senin rızan şerifin için. Yuttum ya. İşte mahşerde böyle çağrılırsın. Allah cümlemize bu ahlakı nasip et. Amin. Üçüncü faydası, Allah'ın azabı sinirini yutandan kalkar. Ne sallallahu aleyhi ve sellem. Ukayli, İmam-ı muhaddis. O rivadet ediyor. Men rafaa gazaba ve rafaa Allahü teâlâ'nin azabı.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 Her söylediğimi kaynak söylüyorum ya. Kendileri bir kaynak vermez halbuki. Kaynağında buyuruyor hadis-i şerifine مَا مِنْ جُرْعَةِنَا عَفَمُوا اَجْرَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ جُرْعَةِ Yutulan lokmalar, yudumlar, bir 60 sene yaşayan kaç kere boğazından yudumluyor veyahut da kaç kere yutkunuyor.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 İnsanlar birbirini öldürüyor. Sırf sinirden ya. Halbuki tanımıyor adamı ya. Yolda ilk görmüş. Ya niye sinirlendim ona, ne yapsana sana ya? İşte böyle. Altıncısı allah Teala rahmetini isyan der Gazabını yutanlara çok merhametle muamele eder. Yedincisi allah Teala öfkesini yutanları sever. Sevmesi kadar büyük mertebe olamaz. Habibullah ne demek? Allah'ın sevdikleri yani. Allah'ın sevgilisi olmak ne demek? hadis Şerif'te buyuruyor Sallallahu Teala aleyhi ve sellem i̇bn Adî ediyor Hakim müstedrekler rivâd ediyor Beyef-i Şûab-ul İmân vesaire Dolu kaynağı var Selâthüm menkünne fîhâvâullâhu Teâlâ ve seterâ aleyhi rahmete ve edhalû fîh muhabbetî Üç tane haslat var Bunlar kimde bulunurlarsa allah Teala Teâlâ onu kendi rahmetine rahmetinin zırhının içine sokar Özel acıdığı kulların içine sokar ona rahmetiyle günahlarını ve hatalarını setreder, insanlara rezil etmez, bir de sevdikleri dairesine idhal eder. Bu üç şey nedir? Men اِذَا مُطْتُ Bir adama bir nimet verildi şükretmesini biliyor mu? Mevla buna bu üç tane muameleyi yapar. Ve اِذَا قَدَرَ غَفَرْ Gücü varken bağışlar. Yani intikam almaya gücü var, vurmaya-kırmaya gücü var, mağfiret eder. Yani konuyu kapatalım der. Ve اِذَا غَذُبَ فَتَرْ Kızdığı zaman gevşer, sinirlenir ama gazı çıkmış gibi, psh, havası çıkmış gibi yani iğneyi batırdım balona gibi, psh, tamam. Bunlar kimde varsa Allah onu özel muhabbetiyle sever. Onun için ne buyuruyor Allah Teala? ve وَاللْيَصْفَحُ ve etsinler, saf etsinler, saf demek görmezden gelsinler. Ebu Bek Sıddık yemin etti ya, yardım etmeyeceğim birine diye.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 su ateşi söndürür. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ahmed İbni ediyor ve çok da Ebu Davud'da da var. İnnel <gülüyor> gazab mine şeytan, hulika mine'n nar. Öfke gazap şeytandan gelir, ateşten yaratılmıştır. Ve innema yudfi'un nar, yudfa'u'n nar bil Ateş neyle söndürülür? Suyla. Fe ida ghadba ahadukum felle tavadda. Biriniz öfkelendi, sinir bastı, hemen abdest alsın, hemen. Ondan sonra adamı dövdükten sonra abdest alma.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 Öfkesi geçti ne hala? Geçmediyse ve وَاِلَّا فَالْلِيَزْتَجِعُ Hemen yanı üzere yatsın. Bu da ne yapar? Öfkeyi söndürür. Sonra Allah'a sığınmak Süleyman ibn-i Suradir radıyallahu anh Diyor iki adam Resulullah Efendimiz'in yanında birbirine sövdüler. Oluyor böyle şeyler. Hakaret ettiler, sövüyor. Biz de oturuyoruz. Biri diğerine söverken, sayarken bir sinirlendi, artık adamın suratı kıpkırmızı oldu, damarları çıktı falan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ''İnni ilâ kelimeten'' ''Biz yanındaydık.'' diyor. Ben şimdi bir kelime biliyorum. ''Levkâle azebe anûm O kelimeyi söylese bu bulduğu öfke ve sinir gidecek, geçecek. Nedir ya Rasulullah? ''Levkâle a'er'' deseydi, ''Eûzü billâhimneşşeytânirracîm'' ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım'' Bildiğimizi avuzu, bildiğimiz. Ama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 Şurada olsa itibar, bürokrasi, rütbe, makam, mevki, saltanat bunlara yönelik bir vel mali mal düşkünlüğü olmayacak. Ve kunu talibet tarikül Dost Doğru yolu arayan olacak. Ve lem yekun su'alü ve an Sorduğu sual, öğrenmek istediği konu veya sana bir şey itiraz ettiyse o itirazlar hasedin, çekememezlikten olmayacak. Ve taannutun inatçılıktan olmayacak. Ve bir imtihan edeyim ne çıkıyor bakalım diye niyetiyle olmayacak.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 Böylece burada dersimiz kalıyor. Allah Teala Hazretleri kabule kareen eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alev ve Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Aliyyil. Salatu Vesselamu Aleyhi Vesleyin. Ve Aleyhi Vesleyin. Allahümün nâ selüke el-Cenneh. Müne uzu bike minen nâr. Allahümün nâ selüke rıdâke el-Cenneh. Müne uzu bike mese khaduke ve nâr. Allahümün nâ selüke el-Cenneh. Müne karrab eyle yâ mıkavne ve amel. Müne uzu bike minen nâr. Müne karrab eyle yâ mıkavne ve amel. Allahümme niyâceleküm hayr mâ selekem Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem na'ûdu bikem Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ente'l müsta'an ve lek'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil vatan üçün canlarını verenleri kıyamete kadar okunacak ezanların namazların zikirlerin kuranların sevabına müşterek eyle ya Allah'ım sen fazlü kereminle onlara uzanan elleri kırıp geçir ya Rabbi. Amin. Bir an evvel ordumuzu mansur muzaffer eyleyip Amin. yani sınırlarımızda içimizde dışımızda efendim Kürt devletini kurdurmadan e, tehlikeleri bertaraf ederek çevremizde bir tehlike bırakmamalarına muvaffak eyle ya. Şeyhidlem Zervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedur Rasûlullah fi kulli lemhati ve nefesin Adedemâ ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle Hediyelerimizi vasıl eyle, Amin. kabirlerini bu nur ile pür nur eyle, yerde bıraktıkları ailelerine sabr-ı cemil-ecezîl ihsan eyle, Allah'ım bütün zürriyetlerini kıyamete kadar ehli sünnet üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eyle. Amin. Allah'ım Tayyip Bey'e de ona halis, samimi, onun iyiliğini, vatanın, milletin iyiliğini isteyerek yanında bulunanlara da yardım eyle. Amin. Kötü niyetli insanlar yanda varsa, ajanlar, gizliler, deşifre olmamışlar, teşhir eyle. Allah'ım ona bir suikast düşünen veya bu vatana millete suikast düşünenleri kahru, mahrum verin. Allah'ım sen hıfzınla muhafaza et. Ona şu FETÖ'yü de, şu da temizlemesini nasip eyle. Amin. Bir an evvel bu vatanda sükunet sekinet üzere Allah'ın huzur üzere dinini yaşamayıp bize nasip beyle. Amin diyendilerine harcı hemden azad eyle. Allahümme salli ve sellim, ve, sellim. ve barik ala seyyidina, alâ seyyidina. Alâ seyyidina. Alâ seyyidina. Muhammedin, nebiyil muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi -azim. ve ala alihi ve sahbihi ve vesselam sahbih. ve Aleyke ya Rasûlallah, salatu ve selam. Aleyke ya Habibullah, salatu ve selam. Aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-âkhirîn. Kudb-i-edînâ qad-dâqat hîletunâ. Fe-edriknâ ya Rasûlallah. Salli alâ Seyyidina Muhammed. Wa alâ alih-i sahbihi ve sellem. Subhâne rabbil izzeti amma yasifûl. Selâm'u alâ'l-mursaleen ve lehamdülillâhe rabbil alemin. İlâ şeref-i nebî sallallahu teâlâ. Ve alih-i sahbihi. Efendi, baba, ismat, baba. شوي مشايخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين